Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bir haftanlara bir haftalık aradan sonra tekrar konuşmaya başladık ama senin bıraktığın yerden de daha iyi bir durumda mıyız bilmiyorum Dünya ve Türkiye olarak. Onu ayrıca tartışmamız gerekebilir. Bu... Bir hafta bırakmayla e, dünya ve Türkiye daha iyi olsaydı ben bir ömür bırakırdım. <gülüyor> evet hiç dökmezdin değil mi? Evet. Bu da bağlı olsaydı hem evet. ben rahat ederdim hem dünya rahat ederdi. <gülüyor> evet. AKP'nin durumuyla ilgili konuşacaktık. Biraz önce de bizim bu yeni başlayan ilginç ekoloji hareketi gündemi programında da tam da bu otoriterleşmenin e, yeni hükümette e, tipik örneklerinden biri olarak afet riski hakkındaki kanunu konuştuk ve tamamen e, bütün demokratik mekanizmaları, katılım mekanizmalarını dışarıda bırakarak e, bir çeşit OHAL ilan ederek kamulaştırmaya gidilmesinin planlarını bir gece yarısı meclisten geçirilmesinin hikayesini anlattı kısaca Deniz Gedik evet. Hanım ee, o kanunu uygulaymak zorunda kalacak olan e, mülki idare yöneticilerine de e, gerçekten sabır sabır, <gülüyor> <gülüyor> sabır e, ve yaratıcılık dilerim çünkü o kanunu e, ya, ya, şeyden milletin geçirenler o kanun nasıl uygulanacağını herhalde bir dakika falan düşünmemişler e, gibi geliyor bana Sadece böyle zorla yıkarız yaparız diyerek binlerce insanın evini yıkmaya çalışmak pek otoriter devlet değil. Totaliter devletler de pek evet. kolay gözükmez. Bunu bir tek başaran Pekin oldu biliyorsunuz. Evet. Yani yeni senin iyiliğine diyerek üstelik yani evet. Orwell'in çok onaylayacağı bir durum var ortada. Bir teşvik getirmeden bir bir gönüllü katılım boyutu katmadan, özel itibar özellikleri bir teşvik getirmeden, yani bir yardım, bir destek, evet. bir mali destek getirmeden, o mülk sahiplerinin, kat maliklerinin, kiracıların hatta orada oturan kiracıların hiçbir şekilde kendi imkanlarıyla yapmaları çoğunlukla mümkün olmayan bir değişim projesini yıkın ve yapın e, diyerek e, veya yıkın biz yapacağız ondan sonra size satacağız e, diyerek tam da ne olacağı belli <gülüyor> değil e, evet yani bunu uygulamayı uygulayacak olan kaymakamları valileri e, belediye başkanlarını m, baya e, <gülüyor> zorlu bir gün <gülüyor> baya zorlu günler <gülüyor> o yüzden de bunun e, ciddi biçimde uygulanma şansının çok olmadığı kanaatindeyim idare mahkemeleri falan devreye girdikten sonra burada çok hızlı ilerleyemezler. Ama zihniyet olarak tam o zihniyeti yansıtması açısından bence anlamlı bir örnek. Çünkü e, biz bu otoriter zihniyeti eğitim dünyasında, e, otoriter zihniyeti e, siyasi konularda, ceza yasalarında e, daha yakından tanıyoruz. Burada başka bir otoriter zihniyet var bu konut şehir yapılanması üçüncü köprü gibi alanlarda ben bilirim ve ben herkesin herkesin bildiğinden daha iyi bilirim ben doğrusunu bilirim ve bunu hani ben doğrusunu bilirim diye düşünen milyonlarca insan vardır ama bunu zorla bir geniş katılımcı müzakere yolları ne başvurarak bir konsensüs oluşturarak asgari bir konsensüs oluşturarak bunu gerçekleştirmek yerine kendi çizdiği yarar ve yarar çevresi alanından hareketle teknokrat otoriterliği diyebileceğimiz bir otoriterlik anlayışı aynı zamanda bu. Evet, 2B kanununda da benzeri bir durumda vardı. Yani hiçbir danışma olmadan gece yarısı geçirilen bir kanunla evet. ormanların tamamen işgalcilere işgal edenlere bırakılması gibi ormanlık alanın orman olan olmaktan çıktı. Evet. Hmm. Orada küçük bir bemol getirebilirim. O hiç olmazsa daha önceden önceden tartışıldığı, askıya alındığı, e, CHP de bir şekilde e, kabul etmişti. Hani 2B de biraz e, e, toplumsal muhalefetin e, çabaları nedeniyle birkaç yıl askıya alınması sağlandı evet. hatırlayacaksın. Yani hiç olmazsa bir bilgilenme oldu. Ondan sonra da artık e, şey e, nedeni 2B ile ilgili e, yasanın uygulanmasında şimdi e, para mevzuları falan var. Bu arada bir küçük e, Soru işareti, bir uzman arkadaşla konuşuyordum bu orman alanlarıyla ilgili, Avrupa bölgesindeki orman alanlarıyla ilgili. Türkiye'de orman alanlarının, hani gerçek anlamda orman olan orman alanlarının son 30 yılda arttığını söyledi. Böyle bir şey var, dörtlük bir artıştan bahsediliyor evet. Bunun da daha çok tarımın gerilemesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Evet, Bunu ayrıca ilmemiz de lazım. Evet. Çünkü hani orman alanları azalıyor mu yoksa sabit mi kalıyor? 2B gibi orman vasfından çıkmış olan alanlar tamam artık orman ...üzerine o binalar dikildikten sonra orman olması da zaten pek mümkün değildi fiili durum yaratılmış. Ama başka yerlerde orman alanları bir politika sonucu mu artıyor yoksa tarımdaki gerilemenin, tarımsal alanın daralmasının sonucu olarak da orman genişliyor mu? Bunu ben gerçekten uzman kişilerle konuşmakta yarar var. Çünkü doğruyu bilmek her zaman daha önemli bir de galiba Avrupa'da Avrupa Birliği ülkeleri içinde en büyük ikinci orman alanına sahip ülkeyiz inşallah onu korumaya devam ederiz diye de ümit ediyorum. Evet bu iki B konusunda yalnız başka da yani temanın ayrıntılı raporlarını hatırlıyorum bayağı ciddi bir alanı ormansızlaştırmakla sonuçlanacağı konusunda araştırmaları vardı tema. İşte onu... Evet. Yani bu 2B alanlarının orman vasfını yitirmiş olan alanlar orman %4'lük büyümeye dahil edilmeye devam ediliyor mu yoksa onlar düştükten sonra mı %4 büyüme? Bunu tekrar araştırmalıyız. Evet diyeceğiz. onun için sordum yani evet. ben de bilmiyorum böyle bir kaba bir bilgi var ortalıkta dolaşan o, onu daha detaylı yani fiil gerçek orman alanları... Azaldı mı? 2B ile beraber bu azalma artacak mı? Yoksa 2B zaten o şeyden, envanterden düşmüş olan alanlar mı? Onu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Evet. Yani ormanlık, orman vasfını kaybettiği konusu da çoğun derece tartışmalıymış aslında. Daha önce Ömer Bey'le de tam, evet, onun, tam, evet, hukukçusu evet, evet. konuşmuştuk. Yani ormanlık, ortak varlık olan ormanların bu şekilde satılabilmesi de hele hiçbir tartışma olmadan bayağı çok ciddi bir problem de yaratıyor diye konuşmuştuk o zamanlar Ömer evet. Bey. Bunu daha sonra tekrar almalıyız. Ama bu hele. otoriter genel otoriterleşmenin genel otoriterleşmenin artık iyice her alanda kendini gösterdiği bir Vaka, evet. evet bir bir döneme geldik buna. AKP'nin duraklama dönemi diyebiliriz bence hı hı. E, Bu duraklama dönemi Sadece AKP'nin değil aynı zamanda Bir e, muhafazakar e, Düşüncenin e, Türk muhafazakarlığının e, iktidar olduktan sonra e, Otantik bir Türk muhafazakarlığının Yani zamanında CHP'de Muhafazakar eğilimleri olan bir partiydi Şemsettin Günaltay gibi birisini Başbakan yapan bir CHP'den bahsediyoruz Ki muhafazakarın hasıdır. Abi, evet. Evet. Bu daha otantik bir muhafazakarlık. Yani Anadolu'nun içinden gelen, taşradan çıkan, biraz periferiden de gelen bir muhafazakarlık ve artık iktidar. İktidar olmuş bu muh, otantik Türkiye muhafazakarlığı, bu Anadolu coğrafyasının türk sinli muhafazakarlığı bunun iktidar olmuş halliniyle şu anda artık yüz yüzeyiz ve bu aslında demokratik süreçte beklenen bir aşama yani Türkiye'de kendini çoğunluk olan kimlik politikaları ister istemez sınıf politikalarının sınıf aidiyetlerinin maalesef önüne çıktığı için daha çok kimlikler üzerinden oluşan bir siyasal aidiyet. Türkiye'de e, halen yürürlükte. Bunun değişeceğini, değişmesi gerektiğini, değişebileceğini ümit ediyoruz. E, ama e, şu anda Türkiye'de e, demokratikleşme açısından, demokratikleşme sürecinde önemli bir aşama ve duraklama devri dediğimiz e, o devirde bunun normal diyebileceğimiz bir aşaması. O da Türkiye'deki bu e, çoğunluk kimliğinin e, iktidar olma hali bu çoğunluk kimliğinin iktidar olma halinin e, demokrasi açısından süreç itibariyle e, belki gerekli bir aşama ama demokrasi açısından e, olumlu e, sonuçları kısa vadede olan bir aşama olmadığını görüyoruz Evet bu e, şaşıtıcı mı değil Çünkü zaten muhafazakarlık ele kendini uzun yıllar on yıllar boyunca dışlanmış doğru veya yanlış kendi algısı abartılı olabilir aşağılanmış hakları kısmen elinden alınmış falan filan olarak algılayan ve iktidar olmak isteyen iktidarını göstermek isteyen ve iktidarını empoze etmek isteyen en önemlisi de bu son aşaması iktidarı empoze etmek isteyen bu bu, bu Kimlik çoğunluğu diyelim, kimliksel çoğunluk şu anda çeşitli alanlarda kendi değerlerini gündeme getirmeye başladı, gündeme getirmekten öte empoze etmeye başladı. Burada tabii bir aşağıdan yukarı etkileme kadar, yukarıdan da aşağının. E, ...tetiklenmesi veya çarpan etkisiyle e, daha fazla o e, empoze etme, dayatma e, dinamiğini e, arttırması e, söz konusu. Örneğin e, çoğu kişinin belirttiği gibi son birkaç yıldan beri ve son özellikle son yılda e, AKP'nin ve özellikle e, Tayyip Erdoğan'ın başbakanın e, dini referansları giderek artan biçimde e, dile getirmesi neredeyse kendini bir Türkiye imamı olarak tanımlamaya başlası. Dindar nesil yetiştirme projesini bir hükümet başkanı olarak dile getirmesi. Bir ilim yayma cemiyeti başkanı olarak dindar nesil yetiştirme e, projesini dile getirmesinin hiçbir sakıncası yok. Zaten varlık nedeni o evet. cemiyetinin. Ama başbakan bir dindar nesil yetiştirelim dediği andan itibaren hangi dinden hangi dinsel e, e, öğretiye e, uygun bir dindar nesil sorusu gelecektir. Yasalarda e, artık e, futursuzluğun, savrukluğun e, haddi hesabı olmadığı gibi tabi burada bu e, savrukluk bir tür lapsus kalemi şeklinde e, beynin e, alt hücrelerinde Arka planlarında çalışanı da ortaya çıkartır. İşte Hazreti Peygamber Efendinin, Hazreti Peygamberimizin hayatı e, dersi, bu başlıkla Kanun maddesi oluyor. Hazreti Peygamberimiz dediğimiz evet. an itibaren, e, onu daha önce konuşmuştuk. E, bir e, Peygamberi, bütün ulusun Peygamberi olarak tanımlamış olursunuz. Bu din, e, dinin e, devlet dini olduğu bir ülkede bile kabul edilmesi zor bir e, zor bir e, ifadedir. Çeşitli örnekleriyle de, de devam etti. Özellikle de bu son şey çok yakın geçmişte. Birkaç gün öncesinde de Bilgi Üniversitesi'nin rektörüyle ya da yöneticiliğiyle konuştu. övünerek de yani yapmayacak mıydım deyip bunu yani bir şey derler ya bir şey yaptıktan sonra üzerine tüy diker bir de evet. <gülüyor> tüy de kendisi dikti ee, o diktiği tüyde övünerek e, ifade etti e, ilim e, ilimle içki arasında bir şey kurarak yoksa alkolik bir nesil yetiştirmek yani, <gülüyor> istemiyor onları engellemek dünya, için yani bu Avrupa Birliği ülkeleri içinde e, Kişi başına en düşük e, alkol tüketimli olduğu bir ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Yani şey yani sigarayla ilan mücadelede diyelim Türkiye'de sigara tüketimi dünya standartlarının biraz ortalamanın üzerindeydi. Alkol tüketimde öyle bir şey de yok. E, bu dinamik e, aslında ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri e, çalışan bir dinamik. Bu milli birlik ve beraberlik derken bir, milli, e, bir ulus ama milli ulus. Yaratmak Oluşturmak Bunun e, ilk versiyonu e, Herkes e, Türktür e, Versiyonuydu biliyorsunuz e, Hatta tarihin daha derinliklerine Giderek Sümerlerin Hit, e, Hititlerin falan da e, Türk oldukları dü, Dünya tür, Türktür evet. Dünya Türkiye'den neşet etmiştir e, Fikriydi e, Daha sonra bu %99'u Müslüman ki bu e, Hayır Erdoğan'ın e, icat ettiği bir formül değil. E, %99'u Müslüman e, ilk e, ifadelerini yanılmıyorsam 1950'lerde e, duymaya başladığımız e, bir, e, bir bir bir formül hükümet tarafından olmasa bile yavaş yavaş toplumda bu fikir %99'u Müslüman olan bir Türkiye e, fikri. E, Yarım yüzlüdan biri işleniyor. Şimdi bu yüzde 99'un Müslüman olduğunda bunun dışında kalanlar, yani o geri kalan yüzde bir işte yabancılar olarak tanımlanıyordu biliyorsunuz, Hristiyan, Yahudi, Hristiyanların çeşitli alt parçaları, Ermeni, Rum başta olmak üzere. Daha sonra burada bir yüzde 99'unun Türk olduğu noktasına yeniden dönüldü 12 Eylül sonrasında hatta Kürtçe'nin konuşma alanında yani kamu alanında konuşulmasının yasaklanmasına kadar varan bir yasa çıkartacak denli bir saldırganlıkla bu hayata geçirildi şimdi bu %99 Türk yanına %99 Türk ve Sünni ee, anlayışı yavaş yavaş e, gelmeye başlıyor. Yani hakim olan egemen olan bütün alanı kaplar anlayışıdır bu yüzde 99 demek. Yani Kim, kimse Türkiye'de yüzde Müslüman Türk Sünni olmadığını e, yani 99 bunun bir fiksiyon olduğunu herkes biliyor elbette. Ama e, bu, bunun ifadesi bu topraklar bununla damgalanmıştır, bunun egemenliğindedir. Ee, anlamına gelen bir şey Ve e, Türk'lük artık e, Misyoner faaliyetleri Böyle bir umacı gibi Ortaya çıkartılmasına rağmen Orada çok işlevsel başka fonksiyonlar Gündeme geliyor Fakat Türk'lüğün vurgusu artık Kürt'lükle e, doğrudan alakalı Kürtlere buranın Türk yurdu olduğunu göstermek üzere e, Sünnelik Vurgusu da e, işte bu Davul, Ramazan Ezan Malatya mevzunu detaylı olarak biraz evvel el aldınız yeniden dönmüyorum ama Davulunuzu ve ezanımızı susturacağız lafının Protest <gülüyor> lafının söylendiğini ifade etmiş Orada Malatya'daki e, e, hassasiyetleri kabarık zümre e, Aslında tam tersi olduğunu zannediyorum Davulunuz, Davulumuzu ve ezanımızı susturmayacağız e, diye hareket ettiklerini ve buradan e, sloganın bu olduğu kanaatindeyim, edindiğim çeşitli görüş, e, oku şeylerden, e, söyleşilerden ve gazeteci izlenimlerinden. E, Burada ilginç bir e, Ramazan e, Türk-Sünni e, egemenlik e, simgesi olarak davul ve ezan. Evet yani bizim e, hangi ülkesizi kabul ediyorsa oraya gidin demiş işte mesela davulcu. Evet. Evet. bizim de ee, Kürtlere bu, ve Alevilere ederek. burası Müslüman ülkesidir diyor e, burası Müslüman ülkesi derken de o söylediği Müslümanlık evet. da tabi spesifik bir Müslümanlık evet. şimdi şöyle bir şöyle bir tabi davul özellikle e, ezan gibi ama daha da fazla davul özellikle bütün mahallenin aynı ritüeli aynı zamanda es zamanlı olarak e, yaptığı bir toplumsal zihniyetin e, ifadesi. Bunu tabi eskiden e, bireysel olarak işte çalar saat yoktu diyebiliriz. E, Telefonla uyandırmak mümkün değildi diyebiliriz falan. E, Ezan da her taraftan duyulmaz insan sesiyle. Davulun böyle bir haber verme fonksiyonu olduğunu kabul edelim. Ama şimdi davulu e, gelip de e, Talebi edilmemesine rağmen ben seni uyandıracağım dolayısıyla biz e, sabah kalkıyorsak e, sabıra herkes kalkacak sabıra e, diye bastırılması e, tamamen cemaat halinde bir e, toplu e, monolitik e, yaşam geleneğinin dışına çıkışın giderek e, bireyselleşmenin e, bireyselleşmeye olan bir tepki bu e, Burada tabi kurumların, hükümetin, idarenin, siyasetin çok ciddi sorumluluğu var. Yukarıdan bu tepkileri meşru kılacak e, ön açılımları açtıkları için, bir tür e, kar küreğicisi fonksiyonu yaptıkları için yukarıdan kurumların, yani bu e, işte Danıştay kararının, millet meclisindeki cemevleriyle ilgili kararların, diyanetin fetvalarının, e, derslerin... Milli eğitim tartışmalarının Bütün bunların Bir tetikleyici etkisi var Diğer taraftan da e, Unutmayalım ki e, Geçmişte de bu yeni bir şey değil Fakat artık Yukarıdan da e, Desteklenen demeyeyim ama Önü açılan, meşru görülen e, Görülmesi e, Meşru görülmesi için e, Bir dizi girişimin Yapıldığı bir, bir hal ve e, evvelden de hatırlarsanız e, bazı kasabalarda oruç tutmayanlar sabah saat e, e, sahursa vaktinde elektriklerini yakıp orada da herkesin sahura kattığı e, gösterisini yaparlardı kendileri oruç tutmasalarda. Bu, bu baskının artık daha saldırganlaşması ve bu saldırganlık iki unsur üzerine yoğunlaşacak önümüzdeki dönemde ve Türkiye toplumunun 21. yüzyıldaki İki, çok büyük, önemli e, toplumsal say hattı ki bu çok ciddi çatışmalara. Bir kısmı zaten kanlı bir çatışmayı 30 yıldan beri devam ediyor. Bunun bu, Buna ikinci bir çatışmanın kanlı olması e, anlamında değil ama gerginliğin sürekli olması anlamında çok ciddi bir ikinci çatışmanın dahil olması çok yüksek bir ihtimal önümüzdeki dönemde. 21. yüzyıl Türkiye'sinde. Kürt çatışması ve Alevi çatışması. iki büyük kimlik çatışması, iki azınlık kimliği çatışması. Ve e, bu çatışmalar Türkiye toplumunun demokratik dönüşümünün e, yönünü e, belirleyecek olan çatışmalar. Evet yani gerek e, Arınç'ın açıklaması, gere, özellikle valinin yani üst düzeyden bahsediyor isek eğer valinin açıklamaları bir kere yani hakikaten Son derece kaygı verici. Mesela vali diyor ki e, davul çalınmasına gösterilen yersiz tepki. <gülüyor> yersiz Tepkinin tepki. yersiz olup olmadığını nasıl, ne demek yersiz tepki? Davul çalınmasını, istemiyorum kapımın önünde demek yersiz bir tepki midir? Ha, ondan sonra belki orada davulcunun Kırklar, Aleviler buradan gitsin dedikleri, dedikleri andan itibaren Oradaki ailenin gençleri de o davulcuya e, aynı lisanda cevap vermişlerdir muhakkak. E, ve ondan sonra da çatışma büyümüştür ama tepki ilk itibariyle yersiz değil. Davul, çal, kalkmayın. Ben oruç tutmayacağım. Beni sabahın 4.30'da uyandırma diyor işte. Evet ve bir şey de e, yani ortada da bir şey yok. Hadise yok. Bir ufak tartışmadan ibaret diye demiş ki bu da e... şey diyor işte abartılarak davulcu tarafından abartılarak bir grup insanın kışkırtılması. Bir de bu bu, bu kışkırtma şeyi nasıl bir kışkırtmaya hazır bindirilmiş kıta gibi bir evet. insan yığınımız var Sivas'ta böyle bu kışkırtma hatırlarsanız e, şeyde e, Trabzon'da aynı şekilde kışkırtılmaya hazır bir e, insan grubu vardı e, işte Malatya'da hmm. kışkırtılmaya hazır insan grupları e, batı belgelerinde yani, Kürtlere yönelik kışkırtılmaya daha geçen e, yıllarda Kemalpaşa'da olmuştu. Şeyde oldu Trakya'da oldu Balıkesir'de oldu Böyle bir kışkırtılmaya Ve bu kışkırtılma lafı da Kışkırtılma lafı da hakikaten Ürkütücü bir laf çünkü kışkırtıldığınız Anla itibaren bir Doğa ne? üstü bir güç Tarafından siz yönlendirilmiş Oluyorsunuz Sen yani neredeyse şeytan girmiş Oluyor işinize ve o Kışkırtılan insanlar da Masum insanlar haline geliyorlar niye insanlar sürekli kışkırtılmaya hazır e, beklerler Bunun, bu, bu meşruiyet nasıl e, tanınabilir kışkırtılmaya e, konusunda bu konuda hiçbir düşünce bir, bir şey yok bir e, e, bir önlem bir dilde en azından bir e, özen yok kışkırtıldım dediği an itibaren hakimler de biliyorsunuz avukatlarından da e, karılarını kızlarını öldüren erkeklere önerdikleri ilk savunma şeyi kışkırtıldım hakim beydir. Veyahut karısına bakan, yan bakan adamı öldürenlere Kışkırt, kışkırtıldım ondan sonra kendimi kaybettim. Kendimi kaybettim. bu bir... kendini kaybetmek de çok ilginç bir durumdur tabii. Hiçbir zaman nasıl ondan sonrasında bir, kendini, ha, bir daha bir hatırlamıyor. Haldir ki, evet. Hatırlamaz. Nasıl bir haldir ki bu insanlar kışkırtılmaya bu kadar hazır ve kendini kaybetmeye bu kadar hazır. Ve e, ve valinin bir e, hafifletici neden olarak işte biliyorsunuz Sivas'ta da azinesinin kışkırtıcı olduğuna dair iddiaları yerel yöneticilerin bir kısmı dile getirmekten evet. çekinmemişlerdi zamanında e, Sivas e, katliamı sırasında. Evet orada da namaz kılınırken davul çalıyorlar diye bir davul vakası vardı. Öyle mi? Evet. Öyle bir kışkırtmaydı oradaki de. Hı, oradaki <gülüyor> orada de derken... Ben hatırlayamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum. Ama demek ki kışkırtılmaya hazır, her konuda kışkırtılmaya, tahrik olmaya hazır, elleri tahriklerinde diyeceğim bir e, insan grubu var Türkiye'de ve az değil bunlar. Ve bunlara da e, idari, mülki idare amirleri, mahkemelerimiz e, işte Hafifletici neden olarak anlayışla karşılamamız gereken bir hafifletici neden evet. bir tür Türk kimliğinin e, öne, e, niteliklerinden bir tanesi gibi tanım. Türk kimliğinin nitelikleri midir? Yoksa Türkiye toplumunun e, üyelerinin çoğunluğunun böyle bir niteliği mi vardır bilmiyorum ama kışkırtılmış ve kışkırtılmaya <gülüyor> hazır <toplumun, gülüyor> evet, bir toplumun. Evet kışkırtılmaya Bir barut fıcısı olduğunu ve bu kışkırtılanların da başkaları tarafından kışkırtılmalara maruz kalabileceklerini düşünmeleri gerekir. Ama önümüzdeki dönem açısından doğrusu endişeliyim. Çünkü 20. yüzyılın en azından ilk yarısının Türkiye'si bu iki fay hattındaki çatışmaların toplumda daha derinleşmesi riskini çok büyük ölçüde barındırıyor. Özellikle iktidar bu yolda devam edip bu iki kimlik konusunda... Hem sınırlarımızdaki gelişmeleri dikkate almayarak hem Türkiye toplumundaki değişimleri Alevilerin artık geldikleri Kürtler gibi Alevilerin geldikleri tanınma beklentisi geri dönüşsüz o tanınma beklentisi noktalarını dikkate almayarak hala bir homojen Türk-Sünni Türkiye'si yaratma hayalini sürdürürlerse bedelini sadece AKP değil bütün Türkiye toplumu ağır biçimde öder. Evet bence de öyle hele bir de emlak balonu falan da patlayacak olursa ekonomik olarak artık Bu ekonomiden çok daha uzun vadeli söyleyeceğim. Yani iktisadi gidişat iyi gitse de olma ihtimali artmıyor. Bir de kötüye gitmesi halinde bir kıvılcım gibi çok önemli patlamalar olabilir diye bir kaygı evet. getirmek istedim. pek evet. çok teşekkürler. İyileriz.